Rakib kelimesine gelince kardeşlerim hemen hemen Er-Rakib ile ismi birbirine teradüftür, birbirine yakın manaları içermektedir. Er-Rakib kelimesi de Allah Azze ve Celle bizim göğüslerde gizlediğimizi bilendir. Ona hiçbir şey gaybi değildir. Yani Allah Azze ve Celle'nin bilmediği hiçbir şey, görmediği, işitmediği hiçbir şey yoktur. Allah Azze ve Celle ilmiyle bütün yarattığı mahlukatı kuşatmıştır. Bu iki isme dediğimiz gibi baktığımız zaman hemen hemen aynı manaları içeren iki kelimedir. Yani eşşehid, errakib. Demek ki Allah Azze ve Celle her şeyi gören, her şeyi duyan ve hiçbir şeyin ama hiçbir şeyin en zerresinden, en ufağından, en büyüğüne kadar... Hiçbir şey Allah Azze ve Celle'ye gizli değildir. Allah her şeyi görendir. Allah her şeyi işitendir. Allah Azze ve Celle ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ona hiçbir şey gizli değildir. Evet kardeşlerim dediğimiz gibi bu iki kelime birbirinin muteradifidir. Eşit manaları ifade Etmektedir. Demek ki Allah Azze ve Celle her şeyi işiten, her şeyi görendir. Allah Azze ve Celle içimizde ne geçirdiğimizi, yani içimizdeki düşüncelerimizi ve Göz açıp kapayışlarımızı dahi Allah Hazze ve Celle bilmektedir ki bırakın yaptıklarımız amellerimizi bilmeyi Allah Hazze ve Celle içimizden, gönlümüzden, kalbimizden geçirdiğimizi göz kırpıp açmamızı dahi Allah Azze ve Celle görendir. O yüzden Allah Azze ve Celle Muhakkak ki Allah her şeyi görendir gözetendir. Her şeyi kontrol altında tutandır Allah azze ve celle. Vallahu ala kulli şeyin şehit. Allah her şeye şahit olandır. Her şeyi bilendir. O yüzden kardeşlerim murakabe dediğimiz yani her şeyi görme, her şeyi işitme yani batın olan şey olan Allah Azze ve Celle'nin her şeyiyle, ilmiyle, her şeyi kuşattığını bilmeyi gerektirir. Demek ki kardeşlerim, eğer bir kul Allah Azze ve Celle'nin eşşehid ve errakib olduğunu bilirse, onu bu şekilde tanırsa, demek ki Allah Azze ve Celle içimizde gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzda da, en karanlık köşelerde, sessizce konuştuğumuzda ne yapıyor? Görüyor, işitiyor, biliyor Allah Azze ve Celle. O yüzden bir insan bunu bilen bir Müslüman ne yapar? En gizlisinde, en saklısında, içinden geçirdiklerinde bile ne yapar? Allah Azze ve Celle'yi kızdıracak hiçbir söz ve hiçbir davranışta bulunmaz. O yüzden ne yapar? Her daim Allah Azze ve Celle'nin kendisini gördüğü şuuruna var. Bu da daha önce neydi? Bununla hangi dereceye, hangi menzile, hangi makama erişir? İhsan makamına erişir. Allah diyor ki Azze ve Celle: "Ve alemu en Allah ya'lem ma fi enfusikum Şunu iyi bilin ki Allah Azze ve Celle içinizde olanı ne yapar? Bilir. Öyleyse sakının. "Ve alemu en Allah gafurun halim." Yine bilin ki Allah gafurdur, bağışlayandır kullarına karşı merhametlidir. Hemen intikam almaz. Beni diyor ki "Vakan kanallahu ala şeyin rakib. Allah azze ve Celle her şeyi gözetendir. Ve hu ma'akum eynema kuntum. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Vallahu bima ta'maluna basir. Allah sizin yaptıklarınızı görmektedir. Ve yine Allah azze ve Celle أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ yara, Onlar Allah'ın kendilerini gördüklerini bilmediler mi? Beni diyor ki, وَاسْبِرْ hukm rabbik, Rabbinin hükmüne sabret, فَاِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا Muhakkak ki sen bizim gözlerimizin önünde, gözetimizin altındasın diyor Allah Azze ve Celle. Beni diyor ki, Gafir Suresi 19. ayeti kerimesinde, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِهِ o bakışların hain bakışları bilendir Allah. Ve göğüslerde ne gizlediğinizi, kalbinizde ne gizlediğinizi en iyi bilendir Allah Azze ve Celle. Ve şu Cibril hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Cibril e, ihsandan sorduğunda ne diyor? En te'budallah ke enneke Allah'ı görüyor gibi ona ibadet etmendir. Te'ilnem tekun tarahu fe innehu yarake. Her ne kadar sen onu göremesen de o seni görür. İşte bu nedir? İhsan derecesidir. Allah şehittir, Allah rakiptir, Allah her şeyi anında gören, anında bilen, anında işitendir Allah Subhanahu ve teala. Düşünün bugün insanlar iş yerini, evini veya bazı yerlerini gözetlemek için ne yapıyorlar? İşte kameralar koruyorlar vesaire. Koruyor. Ama konulmayan, gözlenilmeyen o kadar çok şey var ki ama Allah Azze ve Celle her şeyi gören ve her şeyi eşitendir. Demek ki kardeşlerim bu tür nasları, bu tür ayet ve hadisleri işiten bir insan manasını düşünen, akleden ve hayatına geçiren bir insan ne yapması gerekir? İçinde bir şeylerin kıpırdaması gerekir. Demek ki Allah Azze ve Celle her daim, her an içinden geçirdiğini, gözü kırptığını, hani Allah diyor ya bir tane yaprak, ağaçtan bir yaprak düşmemiş olsun ki Allah Azze ve Celle'nin ondan bir ilmi olmasın. Allah muhakkak onu bilir. Demek ki insan Allah Azze ve Celle'nin kendisini sürekli gördüğünü, sürekli murakaba altında olduğunu Gördüğünü bildiği zaman ne yapar? Siz düşünün, kasadasınız, iş yerinizdesiniz ve patronunuz müdürünüz sizi sürekli e, kamerayla net bir şekilde HD kameralarla izlediğini düşün. Ne yaparsınız? Daha azimle çalışırsınız, işte e, telefonla oynamazsınız vesaire vesaire daha iyi çalışırsınız, çalışma ihtiyacı hissetsiniz. Niye? Çünkü patron sizi kovabilir, müdür sizi şikayet edebilir vesaire. Allah Azze ve Celle her gizlide her yerde sizi koruyup gözettiğine göre şahit olduğuna göre ve meneklerde yazdığına göre insanın da ne yapması gerekir buna göre davranması buna göre çalışması ve her lahsasında her anında her göz açıp kırpmasında dahi ne yapması Allah azze ve Celle'nin rızasını gözetmesi ve onu öfkelendirecek her şeyden uzak durması gerekir ki bu da Allah azze ve celleye yürüyen o yolda yol, yol alan kimselerin dikkat etmesi gereken ve o menzile ulaşabilecek en yüce menzillerden bir tanesidir kardeşlerim. İşte ihsan mertebesi budur Allah Azze ve Celle bizlere e, bu mertebeyi nasip etsin kardeşlerim. Demek ki kardeşlerim bu tür duygular insanın tamamen kalbiyle alakalıdır. O yüzden e, sürekli insanın kalbine yatırım yapması... Gafletten uzak durması ve Allah Azze ve Celle'nin zikrine devam etmesi gerekir. Bu da ne yapar? İnsanın kalbini ferahlatır. İnsanın kalbini gerah, e, inşirah eder. E, göğsünü açar. Ve insanı göz aydınlığı olur. Bu da Allah Azze ve Celle'nin kuluna dünyada acele ettiği nimetlerden bir tanesidir kardeşlerim. Tümün eğer yaptığınız amel. Sözünüz, zikriniz eğer sizin kalbinizi inşirah etmiyorsa, kalbinize huzur vermiyorsa insanın oturup imanını ve amelini sorguya çekmesi gerekmektedir. Demek ki kardeşlerim bununla alakalı İbnül Kayyım Rahimahullah'ın çok güzel bir sözleri var. Onunla alakalı bir alıntı var burada. İbnül Kayyım Rahimahullah diyor ki, Muhakkak insanın kalbi Allah için sevinmesi ve ondan e, mutluluk duyması, göz aydınlığı olması dünyada hiçbir nimet de böyle bir şey yoktur diyor. Hiçbir şeye benzemez. Yani kalbinin ferah bulması, göğsünün ferah bulması, açılması, e, sükunete ermesi demek ki hiçbir şeyle kıyaslanacak bir şey değil bu. Demek ki bu diyor ki İbnü'l Kayyim bu diyor cennet ehlinin durumlarından hallerinden bir haldir diyor. O yüzden bazı arif kimseler akıllı kimseler demişlerdir ki bazen diyor bana öyle vakitler gelir ki diyor ben dedim ki eğer diyor bu cennet ehlinde olursa demek ki bu çok güzel bir yaşantı. Yani ancak böyle bir yaşantı insanın göğsünün ferah bulması, kalbinin sükunet bulması ancak cennet ehlinde olan bir şeydir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin cennet ehlindeki yani dünyadayken Müslümanlara, müminlere acele ettirdiği bir nimet nimettir. Dünyada verdiği en büyük nimetlerden bir tanesidir. Demek ki kardeşlerim bununla insan ne yapar? Her türlü cehaletten uzak durur, onu elde etmek için uğraşır, Allah'ın rızası için uğraşır. Demek ki bu nedir? İnsanın imanı ve ameliyle alakalı bir şeydir. Çünkü daha önce de geçtiği gibi hiç şüphesiz insanın imanının nedir? Bir helaveti vardır, bir tadı vardır. Eğer insan o tadı tadamıyorsa, söylediği sözünden, yaptığı amelinden, rikrinden tat alamıyorsa dediğimiz gibi ne yapması gerekir? Tutup o imanını ve amelini sorguya çekmesi gerekir. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu e, imanının tadını tatmakla alakalı diyor ki zekat'a'nel <gülüyor> imani. İmanın tadını tatmıştır. Kim? Men radiye billahi Kim? Rab olarak Allah'tan. Ve bil İslami dinen Din olarak İslam'dan ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmuşsa o imanın tadını tatmıştır. Yine bir rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Seletun ben kunne fihi wajada bihen iman. Kimde şu üç şey varsa o kimse imanın tadını tatmıştır. Men kana Allahu ve Resuluhu ahabba ileyhi mimma huma. Allah ve Resulü kendisine her şeyden daha sevgili gelen. Allah ve Resulü'nü her şeyin üstünde seven. O kana yuhibbu'l-mer'a la yuhibbuhu illa Sevdiğini yalnız ve yalnız Allah için seven kimse. O men neqrah en fi'l-küfr ba'de iz enqadahu Allahu minen minhu kema yakrahu en Allah Azze ve Celle kendisini ateşten kurtardıktan sonra tekrar ona dönmeyi ne yapması? Kerih görmesi gibi, tekrar ateşe dönmesi gibi küfretmeye tekrar dönmeyi, ate ateşe atılacakmış gibi kerih görüp tekrar küfre dönmeyi kerih gören, hoşlanmayan kimse. Demek ki kardeşlerim nedir? Ee, bunun bir tadı vardır ki o tadı tadamayan imanını ve amelini sorguya çekmesi gerekmektedir. Demek ki bu iman kalbinde bir ferahlık, kalbindeki bir açma, bir sükunet, bir sakinlik vermesi ne yapmaktadır? E, gerekmektedir kardeşlerim. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin bu iman ve amel karşısında ne yapıyor? Kullarına daha dünyadayken cennet ehline verdiği o nimet olan göğsünü açması, göğsüne ferahlık ve huzur vermesi en büyük imanın Tadıdır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle o tadı tadan kullarından eylesin. Amin.